Tadiha-i Şerife, Mahal Besmele. Üç Saravat-ı Şerife ki elemle şerehle kes seslesin. elim 11 bir kulhu Allahu ahat İhlas suresi Besmele'yle. <Gülüyor> <Gülüyor> Fatiha-yı Şerife, Nâ'l-Besnele Üç <gülüyor> salavat-ı وعلم أنه لا إله إلا الله لا إله إلا الله Allah. La لا اله La الله لا La الا الله لا اله الا الله لا اله الا الله sallallahu taala aleyhi wa alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin euzubillahi minash shaytanir racim bismillahir rahmanir rahim laqad jaeakum rasulun min anfusikum azizun aleyhilla ta'tum harisum aleykum bil mu'mineena ra'ul rahimin ve in tevelle ke kul hasbi yallah la ilaha illa hu alayhi tevekkeltu wa huwa rabbul arshil azim alanna billahi salakallahu azim subhan rabbike rabbil izzati amma yasifun ve selamun Elhamdülillahi rabbil alamin. Amin subhanarabbiyel aliyel azim. Elhamdülillahi hakka hamdihi, ahmeduhu bi jami'i hamdihi, la ilaha kema yamburi li celalihi ve azimi sultani. Ve salatu ve selam ala hayrul ve sahbihi. Emen fe ya'ruf isamin icmai. Kemma ba'du ya rabbena ya ya acizane nasizane yapmış olduğumuz ibadetlerimizi, taatlerimizi, hayratımızı hazenatımızı, vaaz-ı tezgirimizi hat-ı ha kardeşlerimiz tarafından okunmuş olan hat-ı kuran Kerim'i çekilmiş olan salat-ı tevhidiyyeleri vesair ibadet ve taat ve hayrat ve hasenatımızı lütfunla kereminle ya Rabbi eksikliği kusurlu da olsalar bile lütfunla kereminle ahsen ve etem olarak kabul eyle İbadetlerimizi, taatlerimizi, küçücük, ufacık, naçiz gayretlerimizi rahmetine ermemize, rızanı kazanmamıza vesile eyle ya Rabbi. Bize rahmetinle muamele eyle ya Rabbi. havz kereminden, gayb hazinelerinden bize, ecil-i cecil, sevab-ı kesirler ihsan eyle ya Rabbi. Dünya ve ahirette bizler bahtiyar eyle ya Rabbi. Şu okuduklarımızdan hasıl olan Üzür-i mesulat Evvelen ve hâs Efendimiz, Peygamberimiz, Rehberimiz, Başımızın tacı, gözümüzün nuru, gönlümüzün süruru, kalbimizin tabibi Muhammed-i Musafâ, aleyhi eftad salavatü ve ekmel-i ve teslimat hazretlerine acizane acizane arz ve hibe ve hediyelerik şu anda vasıl öyle Peygamber Efendimiz'i bizlerden hoşnut eyle ya Rabbi peygamberimiz peygamberi bizi sevmesine mani ne gibi edepsizliğimiz, halimiz, huyumuz, sıfatımız varsa bizi onlardan pâk eyle yarabbi. Bizi Habibi Edim'ine has ümmet eyle Rabbim. Kendine has kıl eyle Rabbim. Bizi günahlardan, haramlardan, çiftin sıfatlardan pâk eyle Rabbim. Bizi pür nur eyle Rabbim. İçimizi dışımızı münevver eyle Rabbim. Ahlakımızı güzel eyle yarabbi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz hazretlerinin o mübarek âlinin faki ashabının ona hüsnü ittiba ederek ömür geçirmiş mübarek geçmişlerimizin Evliyaullah'ın, Saadat ve Meşahituluk-u Aliye'mizin, mürşitlerimizin hocalarımızın ahirete göçmüş olan analarımızın, babalarımızın, dedelerimizin dinelerimizin, ecdad-ü ceddatımızın akıda-u taallukatımızın ahbab yaranımızın evlatlarımızın, kardeşlerimizin ayrı ayrı ruhlarına hediye eyledik dereceleri üzere hepsine vasıl eyle ya Rabbi cümlesinin kabirlerini şu hediyelerimizle pürler eyle ya Rabbi ruhlarını şu hediyelerimizden haberdar ve hissedar ve memnun ve mesrur eyle ya Rabbi nurlarını ve sürurlarını kabirlerinde ziyade eyle ya Rabbi istirahatlerini ziyade eyle ya Rabbi ruhlarını rahatlandır makamlarını ada eyle ya ya Rabbi bu kendilerine Kur'an-ı Kerim ve şu sevapları gönderdiğimiz kimseler içinde dünyadaki hayatındaki hatalarından dolayı kabrinde azap görmekte olanlar varsa şu mübarek Cuma gecesi hürmetine Habibi Edib'in hürmetine hatmi Kur'an-ı Kerim hürmetine Salavat-ı Şerife hürmetine azaplarını kaldır Ya Rabbi seyyatlarını hasenata döndür Ya Rabbi hepsinin kabirlerini cennet bahçesi eyle Ya Rabbi biz yaşayan kullanmada tevfikini refik eyle ya Rabbi. Gözümüzden perdeleri kaldır ya Rabbi. Sıluvattan nuruna kavuştur ya Rabbi. Marifetini, muhabbetini ihsan eyle ya Kalplerimizi kürünür eyle ya Kalplerimizi, gönüllerimizin marifetinin nuruyla canlandır ya Rabbi. Ölü kalp olmaktan kurtar ya Rabbi. Her işimizi senin rızanı düşünerek senin rızana uygun yapmaya bizi muvaffak eyle yarabbim, bizi dinde bilgili ve fakih eyle yarabbim, hakkı hak olarak görüp ona tabi olmayı nasip eyle yarabbim, şaşırtma yarabbim, fitnelere bulaştırıp yanlış yollara düşürme yarabbim, ayaklarımızı doğru yoldan sıratı müstakimden sevilir aşaktan yanlara kaydırma yarabbim. Sonunda pişman olacak işler yaptırma ya Rabbi. Haramlara günahlara bulaştırmaya ya Rabbim. Önce şeytana kandırma ya Rabbi. Yolunda da ilm mi, kaim eyle ya Rabbim. ihmal ettirme ya Rabbim. İbadetinde kusur yaptırmaya ya Kur'an-ı Kerim'in yolunda yürüp ya Kur'an-ı Kerim'in şefaatine ermemizi nasip eyle ya Rabbi. Peygamber Efendimizin şefaatine, iltifatına... Sevgisine masar olmamızı nasip eyle ya Rabbi. Ömrümüzü Ümmet-i Muhammed'e güzel hizmetle geçirmeyi nasip eyle ya Rabbi. Ümmet-i Muhammed'e bizleri fayd edeyle hoş Boş işlerle uğraştırma ya Rabbi. Mala yani konuşturma ya Rabbi. Hakkı söyle, tatlı işlet ya Rabbi. Cümlemize helal kazançlar nasip eyle Kimseye montaj etme yarabbim, el açtırıp boyun büktürme yarabbim, kimsenin önünde hor ve zelil duruma düşürme yarabbim, hapislere düşürme yarabbim, mahkemelerde süründürme yarabbim, hastanelerde yatırma yarabbim, sıhhatle, atiyetle, huzurla, saadetle yaşat yarabbim. Her saniyemizin kıymetini bilip senin rızanı kazanmak için çalışmayı bizlere nasip eyle yarabbim. Elbet bir gün bizim de ömrümüz sana erecek, Vademiz geldiğinde abdestliyken, oruçluyken, dilimiz zikrinle meşgulken, sevdiğim bir işi işlerken Cami yolundayken, hac yolundayken, ümre yolundayken, cihat yolundayken, hayır yolundayken canımızı al ya Rabbi. Günah üzere alma ya Rabbi. Su, su ihsatineye uğratma ya Rabbi. Son nefeste şeytanın başımıza musallat etme ya Rabbi. İmanımızı kaybedip ya Rabbi. Buyurun beraber diyelim aşk ile. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden ve resulü mü diye diye imanımızı dilimizde ikrar ve ifade ede ede kalbimizde tasdik ede ede gözümüzden sergeleri kaldırıp bize cemletini göstere göstere canımızı alı ya Rabbi konulduğumuzda kabirde bizi korkutma ya Rabbi sıkıştırma ya Rabbi kabrimizi cennet bahçesiyle ya Rabbi Kerimleri kabirde bize yoldaş ile ya Rabbi Amal-i salihamızla kabrimizi pürnür eyle ya Şeytanı yanımıza yaklaştırmaya ya Rabbi. Kabirde azap göstermeye ya Rabbi. Kabirden kalktığımızda bizim mahşer yerinde Peygamber Efendimizin lüvaül hamdi altında haşr eyle ya Rabbi. gölgesinde gölgelendir ya Rabbi. Biz aciz, naçiz, günahkar kullarını mahkemeyi kübrana çekip, defter, divan açıp bunu niye yaptın, bunu yap, niye yaptın diye mahşer rezil etmeye yarabbim. Bi gayri zisab, tehter divan açmadan, cehenneme düşürmeden, duhullu evvelin ile fazl-ı kereminde fildevs-i âlâna dahil eyle yarabbim. Habib-i edibine komşu eyle yarabbim. Cemalinde müşerefe eyle yarabbim. Selamına basar olmayı nasip eyle yarabbim. Dünyanın ve ahiretin daha başka bildiğimiz, bilmediğimiz her türlü hayırlarla bizleri basar eyle. Dünyanın ve ahiretin bildiğimiz, bilmediğimiz her türlü şeylerinden bizi koru ya Rabbi. Sualarımızı kabul et ya Rabbi. Ya mücibet davat, ya hafiyyel eltaf, ya zel esma il husna ve sıfatil esna, ya men iza du'i ecab, ya men iza su ile a'ta, ya ekramet ekremin ve ya erhamen rahimin, bi hürmeti esma ikel husna. أبي هرمت من القرآن العظيم، أبي هرمت حبيبك المشتبا، أبي هرمت الشريفة، أبي هرمت أسرار سورة الفاتحة. Yüz tane soru var. Sabaha kadar buradasınız. Peki bazılarını cevap sonlamam gerekir. Hocam Avrupa'da birçok papazın Müslüman olduğu söyleniyor. Kıyamet alametlerini gördüklerinden deniyor. Öyledir, doğrudur. Nasibi olan İslam'ı tanıyor, İslam'la müşerret oluyor edepsiz olan nasibi olmayan da mahrum kalıyor, kafir olarak düşüp gidiyor Allah bizi edepsizliğe düşürmesin, efendim e, onlara da hidayet isan etsin, çünkü iyi niyetli olanları var, yanlış anda iyi niyetli gayret sahip ederken Allah iyi niyetli olanlara imanı nasip ediyor bizden ders almak isteyip de Buraya gelemeyen kardeşlerimiz olduğunu Bazıları yazıyorlar bu şeylerde Görüyorum Efendim e, Onlara tamam ders veriyoruz Buradakilere de ders tarif edelim Aynen bu tarif ettiklerimizi Şey yapsınlar Onlara da anlasınlar Onlar da öyle e, vazifeleri yapsınlar Almanya'dan vesaireden filan böyle kimseler var selamlarımızı söylersiniz tekrarla kabul ediyoruz Allah razı olsun zikirde mahrum kalmasınlar dua isteyenler var tekrarla Allah razı olsun Telefonla hala hatır sormak, mektup yazmak, sıla Rahim yerine geçer mi deniliyor. Bu nedir diye soruyor birisi. Evet öyledir. Yani bir e, e, mürşid Kamil kamille bağlandıktan sonra onun nasihatlerini tutacak elbette. Ona göre hareket edecek. Bir mürşid-i kamile elbette bağlanması lazımdır. Birçoğuna şey yaparsa birisi bir başka şey söyler ötekisi başka şey söyler hangisi uygunsa bir tanesinin şey yapması lazım en uygun olanı seçmesi lazım en büyük cihat kişinin nefsiyle e, cihadıdır? bu hadis midir bazıları bunu mutlu uydurmuştur diyorlar diyor bir soruda muhtemelen kardeşlerim Keşfül Hafa isimli hadis kitabı vardır orada bunun çeşitli şeyleri rivayetleri mevcut Ayrıca bizim bu okuduğumuz Ramuzul Ehadis kitabında da vardır. Başka hadis-i şeriflerin içinde de bu geçmektedir. Evet doğrudur. İnsanın kendi nefsini ıslah etmedikten sonra öteki cihadı bile olmaz. Yüzüne gözüne bulaştırır, berbat eder, mahveder ortalığı. Onun için en büyük cihad odur tabi. Yani o hadis-i şeriftir, e, doğrudur. dağınlara gelecek kardeşlerimizi Allah muvaffak etsin. İki can aziz olsunlar. i̇htilaf ümmeti rahmetin. Ümmetimin ihtilafı rahmettir buyurmuş Peygamber Efendimiz. Bu nedir diye onu soruyor kardeşimiz. O yani Çeşitli görüşler oldu mu bir yerde hareket var demektir. O toplumun ileri gitmesine vesile olur. Hayır niyetiyle, işte hattaki farklılıktan dolayı ihtilaf etmek iyi bir şeydir. Çünkü çeşitli görüşler var, çeşitli şekillerde şey çalışıyor. Tabi bütün görüşlerin ayet ve hadisi şerife ve İslami bir mantığa uygun olması lazım. Yoksa o ümmetimin ihtilafı dediği birbirleriyle çekişmek değildir. Ona tefrika derler. Bu istilaf, fikir. Fikir farklılığı demek. Ötekisi tefrikacılık. O, o haramdır. O yoktur yani. İnsanın fikri farklı olur ama aynı grupta olur. Ben şöyle düşünüyorum ben Sonunda bir karar varır, karara varırlar. Efendim, o uygulanır. Bazıları bu sahabe-i kiram ile ilgili olayları mütalaa ederken efendim şey yapıyorlar taraf tutuyorlar dengil ediyorlar, hakim gibi davranıyorlar mutlaka kardeşlerim bir iş, yapılı, yapılan bir iş kalpteki niyete göre hüküm kazanır, adam hicret ediyor hicreti hicret sayılmaz diyor peygamber efendimiz kadın için gitmişse, mal için gitmişse halbuki hicret ediyor cevap ediyor, başka masrafla katılmışsa diye sayap almaz deniliyor onun için kalbinin niyetini bilmediğiniz kimselerin katiyen aleyhinde bulunmamayı bir edep olarak, terbiye olarak edinin, Hele saadet kiram aleyhinde bulunmayın. O adamlar Peygamber Efendimiz'i görmüş mübarek, yüksek insanlar oldukları için siz onların hareketlerini anlayamazsınız. Yani bir iştihat farkından dolayıdır, başka yorumlamadan dolayıdır siz de birisine zalim dersiniz, ötekisine hain dersiniz filan günaha girersiniz ashabımın aleyhinde konuşmayın diyor Peygamber Efendimiz. Biz onun için aleyhinde konuşmayız. Onlar o, bölümde, o ihtilafları yapmışlar. İştahat farkıdır deriz. Biz şimdi o şeylere düşmeyiz. Evet ders tarifi yapacağım şimdi. Şunları şöyle hızlı hızlı geçiyorum. Ders alacaklar var, tamam. Evet. Annesi ve babası yakını vefat eden kimselere sabır gidiyoruz. Allah geçmişlerine rahmet eylesin. Ehli şehri şeytandır diye bir söz var. Bu büyüklerden bir büyük budursel okul sözüdür. Yani hiçbir kimseye tabi olmuyor. O zaman tabi nefsine tabi oluyor. Nefis de şeytanın oyunudur. Oyuncağıdır. Yani hadis-i şerif değildir ama sözdür. İslamın metinen zemini aldırılmaz, itibar edilmez sözünü, sınırını nedir diyor. Yani avandır, bir mesnede dayanmıyor, bir ayete, hadisi, şerife dayanmıyor. Ölerse haksız öler. E, haksız yere övülmek insanın nefsini kabartır, doğru olmaz. Yererse yersiz yere şey yapar. Bugün yani öyle acayip şeylerle karşılaşıyorum ki, birisi geldi bir ilçeden sakallı bir kardeşimiz, Mühtü efendi bize bağırdı, çağırdı dedi. Niye bağırmış? Bırakın şu bidat işle demiş sakal için. Kesin şu sakal demiş. Ne <gülüyor> fazla şey demiş. Kendisi sakalsız cemaatle de sakal bıraktırmıyor. Yani bu kadar şaşırmış tabii. E, Avan hiç bilmez. Doğruyu eğri sanır. Onun için onun önemi yoktur. Alim bir kimsenin sözü o önemli. Gençlere erken evlenmeyi tavsiye ediyoruz tabii. Namusları kırıl kalsın diye. Hakkı söylediğimiz zaman bazıları bizi tehdit ediyor. Eğer bunlar imanlı ise tehdit edenlere karşı nefsinizi savunmak şey midir? Efendim, e, caiz midir? Müslümanın Müslümana karşı emrin i hakkı söylemesi <gülüyor> yumuşak olacak. Kavgaya varmayacak. Efendim, o vurma kalkarsa bu vurmayacak. Müslüman olduğu için. E, o kavga müsaade etmiyor Peygamber Efendimiz. <gülüyor> Hırsı kuvvetlendirmek, unutkanlığı gidermek için ne yapmak lazım filan diye birisi sormuş. Büyüklerimiz diyorlar ki, günahlar hafızayı zayıflatır. Günahlardan kesilip takvaya eserlendiğinde hafızaya kuvvetlenir. Mektup taşmamız mümkün mü diyor birisi? Olabilir ama yani ben bana mektuplar böyle yığınla geliyor. Hepsine cevap vermeye vaktim olmuyor. Her dersi olan zikir harfla açıken yaptırabilir mi e, diyor. Tabi zikir e, tek başına da yapılır, grup halinde de yapılır. Grupta zikir yaptırmayı iyi bilen kardeşlerimizin bizim tarafımızdan söylenmesi daha uygun olur. Herhangi bir karışıklık olmasın. Bir de istismara kapı açılmasın diye. Evet askerliği tecrü mi diyor birisi İşi için te tecrü ettirsin. Bu arayı Kur'an öğrenmekle ilim, Dini ilimleri öğrenmekle Değerlendirmeye çalışsın Bir kadın e, intihar edebilir mi? Başına bir kötü hal gelirse. Edemez. O Allah'ın verdiği canı kendisini alma hakkı yoktur. Bazı faaliyetlerden dolayı ibadetlerimizi, görevlerimizi asatıyoruz. veya namazda faaliyetlerimizle ilgili şeyler düşünüyoruz. Şimdi farzlar hiçbir faaliyette aksamaz Yani farzları mutlaka yerinde yapmak lazım ve bütün faaliyetleri, ibadetleri, müntazamen yapabilecek şekilde ayarlamaya da erdettmek lazım. Terazi ve sabır sınırlımız hangi aşamada olmalı? Çok olacak işte, çok düşüneceğiz, çok sabredeceğiz. Allah sabredenlerle beraber olduğundan. Resim çekmenin, çektirmenin, göstermenin meşgul şeyi olanı nedir? Resim çektirmek ihtilaflı bir meseledir. Bazıları uygun görmüyor. Sulupta görürlerse filmi makineyi kırarlar filan. Bazıları tabiattaki renklerin, ışıkların bu tarafa aksidir. Burada bir şahsiz bir şey yapması yok. Sadece aksi var, caizdir diyorlar. Yalnız böyle resmi duvarlara asmak annenin babanın vesaireleri falan onlar uygun değil ve sıkalık vesaire zevdetlerini kullanmak caizdir diyorlar doğru olan da o olsa gerekir. Zevdetler haramların mübahkılar diye bir söz var bu sözü kime aittir hadis-i ayeti kerime vardır bir insan haram olan bir eti mesela ölme derecesine geldiği zaman ölmeyecek kadar yiyebilir yani ona e, o halde özel olarak hayatını devam ettirsin diye bir müsaade vermiş Rabbül Alemin. Kur'an-ı Kerim'de böyledir. Her zamanlarda olmaz efendim. Ayrıca eee et mahzurat yani zaruretler mahsurlu şeyleri mübah hale getirir diye de bir şey vardır. Haramlar değil. Yani mübah şey, şey mahsurlu şeyleri mübah hale getirir diye de e, bir kaide vardır buradan alınmış olsa gerek o yemek hususunda yani canı çıkmasın ölmesin diye haram bir şeyi yiyebilir içebilir diye müsaade var ama her şeyde değil bu yani bütün haramlarda yelgin bir şey değil orada ölüm ol, bahis konusu olduğundan ve İslam'ın canı korumaya çok büyük önem vermesinden dolayıdır o Bir imam bir şey yapsa ne çıkarsa hacıdan hocadan çıkar diyor birisi. Hocaya intifat etmiyor. Etmiyorlar köyde. Böyle yapanlara ne söylememiz gerekir? Şimdi her meslekten iyi vardır, kötü vardır. İyisi iyisi, iyidir. i̇yidir kötüsü kötüdür ama şansları bir tarafa bırakırsak mesleklerin en kıymetlisi imanlık mesleğidir. Yani imamların kendi özel şahsiyetleri, kusurları, efendim edepsizlikleri, edeptlilikleri vesaireler ayrı, meslek olarak en güzel meslek imamlıktır, ondan sonra müezzinliktir, ondan sonra öteki işler gelir. Çünkü Hakka davet ediyor, Hakkın üzerine çıkıyor, efendim, birisi memurluk ve esnaflık soruyor, esnaflık daha iyidir, ticaret peygamber efendimizin mesleğidir ben ders almak istiyorum ama yapamayacağım diye korkuyorum diyor efendim bulunduğum ortamdan korkuyorum da onu ondan diyor aslında zikir insanı korur da yani ortamdan korkuyorsan zikir alman daha çok gayret et çünkü koruma hassesi vardır üç şey insanı korur cami insanı korur üç şey kaledir diyor Peygamberimiz. cami kaledir giren korunur kur'an-ı kerim kaledir okuyan korunur Cikilmak karedir, cikmeden korunur. Onun için böyle korkmak değil, birekiz korkuyorsa ona özellikle sarılmak lazım. Ramazan <Gülüyor> hadis hadiste kaynak olur mu? Hayır, Ramuz-ül Ahadis kendisi hadislerin arkasında kaynağını söylüyor. Bu Müslüm'dendir, bu Buhari'dendir, bu şeydendir diye Arkasına kaynakları yazıyor. Birisi sık sık ihtilam olduğundan bahsediyor. Efendim, bu tabi dünya ile ilgili bir meseledir. Efendim e, bunun çaresi çok yemek yememektir efendim. Oruca biraz fazla cerrabet etmektir çünkü oruç bu hususta biraz törenleyici tesir yapar. Ayrıca akşamleyin böyle kuvvetli et yumurta falan gibi şeyler yememek sebze vesaire gibi şeyler yemek gerekir tedbir olarak. Tamam kardeşliğinde seviye ne olmalı? Yani birisi üniversitede birisi efendim ortaokulda olabilir miyim? Efendim büyük olan küçüğü Allah için değil de çocuk diye severse burada tehlike vardır. Bunun arkasından bazı başka mahsurlar çıkabilir. Mümkün olduğu kadar tabii yaşıt olmasına gayret edip şeytana şey yapmamalı. Ders aldıktan sonra derse bırakmak olur mu? Olmaz çünkü bir ibadete başlamış olan bir insanın o ibadeti bırakmasını Allah sevmez. Hesabını sorar. Efendim, e, insan aldığı vazifelere müdavim olmalıdır. Zaten İslam dini insanı terbiye ederken böyle hayırlı işlere müdavimiyeti de öğretiyor. Beş vakit namaz nedendir? Bazı şeyleri zaman yapma alışsın diyedir. Yani bu şeyi mutlaka efendim e, şey öğrenmeli insan. Yani müdavim olmayı öğrenmeli. İslam sabır ve sebatı insana talim ediyor. Bunu elde etmeye çalışın. Evlenmek kesin sünnettir veya kesin farzdır diyebilir miyiz diyor? Hayır, bu adamına göre değişir. Farziyetten mekruhluğuna, haramlığına kadar gider. Böyle adamın durumuna göre hükmü değişir evlenmenin. Efendim, damadını başka türlü koruyamayacaksa evliliği farzdır çünkü günaha düşecek o zaman evlenmek olur. Aldığı çocuk çocuğa bakamayacak onları ziyan zebil edecek mahvedecekse o zaman efendim kesinse yani o durum e, o zaman da uygun olmuyor. Dabdötül Arz eş hastalığı olabilir mi? Olamaz. Dabdötül Arz'ın ev sahafına, o uymuyor. Evet, birisi Enes ismini alabilir miyim diyor. Memnun olurum. Çok sevdiğim isimlerden birisi benim şahsım. Birisi 4444 seyahatli tehlikeye çekmiş ayrıca. Demin dua ederken zaten onlara da niyet vermiştim. Epeyce ders tarifi isteyenler var. Bayanlardan da ders almak isteyenler. Aşağıdan dinlesinler. Mülüt <gülüyor> fikirini yapamazsa intizabı kopar Kopmaz. Yalnız günah işlemiş olur. Verdiği sözde durmamış olur. Şey yapmayı, öyle ona şey yapmaması lazım. Bazı meseleleri soruyorlar. Ee, bu şeyde Halil Gülen Çocuk Efendi'nin günümüzün meselelerine fetvalar kitabı vardır. Onu alsınlar, okusunlar. Böyle bazılarını söyleyemiyorum, anlatamıyorum. Hı -hı. Birisi diyor ki Dinimizde göre hayvan isimleri Soy isim veya isim olmuyor diye duydum diyor Acaba doğru mu? Yanlış mı? Yanlışsa ismimi değiştirmek istiyorum diyor Soyadı katlanmış Şimdi e, Arapçada Böyle Hayvan isimleri var Şey olarak Mesela Esed Esad değil yani Esed aslan demek Esed aslan demek Üseyd aslancık demek o böyle şey olduğu için güçlü kuvvetli olduğu için böyle bu isimler verilebilmiş Tabii dini isimler böyle bir büyük zatın ismi verilerek manası güzel bir isim seçilmesi dahil evli Allah'ın kerameti ve şefaati konusunu açar mısınız efendim bu usta bir eksiklerimiz var diyor evli Allah'ın kerameti ayetle hadisle kur'an-ı kerimle ve tarihle sabit bir kesin olaydır bizim de gördüğümüz, bildiğimiz bir şeydir. Sizin de dikkat ederseniz göreceğiniz, bileceğiniz şeydir. Şefaat de haktır. Efendim allah Teala Hazretleri efendim, bazı kullarına şefaat hakkı verecektir. Peygamber Efendimiz'in şefaati kübrası vardır. Efendim Övli Allah'ın şehitlerinin şefaatleri vardır. Alimlerin şefaatleri vardır. Bu konuda hadis-i şerifler ve şeyler kesindir, bilgiler kesindir. Mesela alime Cennetin kapısında durdurup Allah Celle Celaluhu buyur istediğine şefaat et diye hak verilecek diye bildiriliyor. Birisi bir iş tutamadım, askerliği yaptım falan diyor, bu sıkıntı oluyor diyor e, ve bu bakımdan İslami faaliyetlerde katılamıyorum diyor. Muhtemelen kardeşlerim insan hayatı tanıyınca, böyle geçimin pek zor olmadığı kanaatine geliyor. Ben şahsen o kanaatteyim. Yani insan üç tane beş tane çorap alsa, götürse çarşıda pazartta satsa, buradan bile geçimini sağlayabilir. Bu zor bir şey değil yani geçimden korkmayın Allah bir şey vesile edecek Zaten rızkınız belli Onun için hiçbir şey yapamazsanız Böyle çorap mendil Bir şey imalat veya bir şey Satarak çarşıla pazarda Genelde şey yaparsınız Onu yapamazsanız peygamber efendimiz Birisinden demiş ki git e, Dağdan odun getir sat Efendim e, onunla geçim demiş yani insan bir şey taşısa bile e, Çalışmak istedikten sonra mutlaka Bir şeyler olur Evet, yine dersi olmak isteyenler. Maşallah, Allah razı olsun. Günümüze kadar gelen hadis kitaplarının sahip olup olmadığını nasıl anlarız? Hadis ilmini öğrenmek lazım. Bu hususta efendim şeyler ciddi üniversitedeki hocaların yazmış olduğu kitapları okusunuz. Sonra büyük hadis kitaplarının efendim şerhlerini okusunuz. Mesela Buhani'nin Diyanet Bakım Başları'nın cenneş edilmiş. Çok güzel şeyi var. O Kami Miras Efendi maşallah çok güzel açıklamalar yapmış. Onu bir okumanızı tavsiye ederim. Sonra Haydar Hatipoğlu var. Çok sevdiğimiz bir alim. İzmir'deydi bilmiyorum. Şimdi burada galiba şeyde dinişleri yüksek kuruluna seçilmiş galiba. Ebu Davut mu? Yoksa İbn-i galiba. Çok güzel bir açıklaması bir şeyi var, tercümesi var. Böyle ciddi alimlerin ciddi kitapları neşretmiş olmalarını ganimet bilin onları alın onları okuya okuya hadis-i hakkında sağlam bilgi sahibi ulaşınız tabi hadislerin tenkidini yapan ayrıca büyük eserler var hadislerin sahihlerini ellerini doğrularını açıklayan anlatan İnsanın intisabında ve bağlılığında bir gevşeme olması bir hatasından ve binahandandır. Onun için helal lokma yemeye ve edebe riayet etmeye çok çok dikkat etmek gerekiyor. Kişi öncelikle anne babasını mı sevmeli, şeyhini, mürşidini mi sevmeli? Mürşidini mi sevmeli çünkü anne baba mürşidi gibi alim değilse yani bazen yanlış olarak sevk ederler ama mürşidi cennet yoluna sevk ediyor <gülüyor> tıp fakültesi öğrencisiyim üroloji bölümünde terörüteyim onu seçeyim mi olabilir efendim çünkü hizmet şeyi var ya ki ge isim istiyorlar. Birisi Cüneyt, birisi efendim Enis olsun. Neulah ve Celalettin-i Rumi Kur'an Kursu Yardırma Cami Yardırma Derneği'nin biyesi var. Mühürlü şeyle yardım istiyoruz diyorlar. Akrabalar şeriat yoluna değil de tavuk yoluna gitseler bile yine ziyaret yapılır mı? Onları da irşad etmek için doğru yola çekmek için o niyete gidersiniz. Sözünüzün başında bidattan bahsettiniz. Sizin gözlüğünüz, gözünüze taktığınız gözlükte de bidat değil midir? Hayır. O bir şeydir. Yani ilim aletidir. Kalem gibidir. Efendim şey gibidir. O bidat olur mu? Yani, iyi oldu bu soruyu sordu. Bidati çok yanlış anlayanlar var. Bidat dinidir hususta. <gülüyor> dinidir hususta. sünnet seniye Seniyye'ye uygun olmayan Çıkartılan bir şeye bidat yani, gözlük bidat değildir, dolma kalem bidat değildir, korkmayın. <gülüyor> <gülüyor> Özün rüyalara okuyacak halim ve şey yok, cemaatin sabır kalmadı. Evet. efendim hanımın bursalı bir zattan dersi demiş bu efendi elimi hanımına ve diğer hanımlara öttürüyor kadınlarla birlikte sohbet ediyor şimdi peygamber efendimiz örnek olduğuna göre peygamber efendimiz beyatı alırken bile kadınların elini tutmamış peygamber olduğu halde efendim bizim dinimizde kadınlarla tokalaşmak, el öpmek, öptürmek yoktur ona göre yani yoktu diye söyleyecek ve sorumlusu kendisi olduğuna göre yapılmamasında sağlayacak sohbet olabilir aslında mürşidi kamil olsa yani zaten kendisi öyle yapmaması icap eder sohbet edebilir konuşabilir gerçekleri anlatabilir ama böyle herkese el öptürmek şey yapmak bir noksanlık alameti Ya Allah evet şimdi ders tarif edelim. Daha sonra her şeyde ilgili gibi girişimlerimiz var, yardımlarımız var mı diyor. Tabi hepimiz aynı dertli dertliyiz, elimizden geldiği gibi yardımlar yapmaya çalışıyoruz. Beraberce TB edelim diğerimizin günahlarımızın affi için Estağfurullah Estağfurullah Estağfurullah Estağfirullah Estağfirullah el-Azim el Kerim, el Rahim, el-ledî lâ ilâhe illâhû el-hayyel-kayyûme ve-etûb-ileyh ve-es-eluhüb tevbete ve-l-maghfirete ve-l-hidâyete lena innehû huve-tevvâb-ul-rahîm tevbete abd-din zâlimin li-nefsîh la-yemlikü li-nefsîhî mevten ve-lâ hayâten ve-lâ Allahümme ente Rabbi la ilaha illa ente salakteni ve ana abduke ve ana ala ahdike ve vaadike mesafatu eûzu bike min şerri ma sanatu ebu'u leke bi ni'metike aleyye ve ebu'u bi zemli faghfirzi fe innehu la yaghfiriz zinube illa ente Rabbimiz cümle günahlarımızı silip söyleyip bizi aramızdan doğduğumuz gündeki günahlardan pak ve temiz eylesin. Ondan sonra haramlara günahlara bulaştırmasın, sevdiği kul olarak yaşatsın, sevdiği işleri yaptırsın, huzuruna sevdiği kul olarak varmamızı nasip eylesin. Tövbe girerken insanın aşk ile sır bile tövbe etmesi lazım. Tövbe edenleri Allah sever, hatasını anlayıp düşman olup affeyenleri sever ve affeder, bağışlar. Yalnız kul hakları silinmez, affolunmaz. Onun için kul haklarını sahiplerine vermesi lazım demiş olduk kimsenin. Hak sahipleriyle helalleşmesi lazım. Manevi hakkı olan insanlarla konuşup gönüllerini alması lazım. Böylece kimsenin malını, mülkünü, hakkını üzerinde bırakmayınmaya ahirette yakasına yapışacak bir insan olmasın diye efendim, hesapları kapatmaya buradayken çalışması lazım. Bu dir. Sonra kılmamış olduğu namazlar, tutmamış olduğu oruçlar ödemesi lazım. Onları da hesaplayın. Ödemeye girişin. ibadet borcunuza kalmasın. Vermediğiniz zekatları verin. İbadet borçlarınızı ödeyin. Devamlı abdestli gezin muhterem kardeşlerim. Abdestli yani oyalım bir faydası, şeytan insanın yanına yaklaşamaz, kandıramaz. Hayırları ibadetleri kolaycı yapar. Bereketi çok olur. Zamanı hoş olur. Efendim bir Mahfaza içinde olmuş olur. Manevi bir koruma altında olmuş olur. Selabı olur. Melekler kendisine duacı olur. Etrafında melekler olurlar. Adres gibi yazın. Devamlı. Adres almış olarak. Her gün zikir vazifelerinizi yapın ki zikrin sevabı çok fazladır. Dervişin gıdası zikirdir. Manevi bakımdan yani yolculuğunda yakıtı diyelim. Zikirdir. Sevabı çok olur. Olduğu için zikri ihmal etmemiz lazım. Zikrinizi. Gününüzün herhangi bir zamanında yapabilirsiniz. Sabah, öğle, ikindi, akşam. Oturup yapacak zamanınız yoksa yolda, yürürken, iş yerinde, tezgahta vesaire de yapabilirsiniz. Zikri yapacağınız zaman evvela 25 defa estağfurullah deyin. Allah'tan af dileyerek, tövbe istiğfar ederek başlayın. Sonra bir fatiha, üç gurur Allah okuyun. Besmeleleriyle. Bunları Peygamber Efendimiz'e ve Peygamber Efendimiz'den bize kadar silsilelerimizden gelmiş geçmiş mürşitlerimize, pirlerimize, şeyhlerimize hediye edin. O mübareklerin gönüllerini hoş edin. Manevi yardımlarını, himmet ve tehecciflerini talep ve niyaz eyleyin. Evliya Allah'ın müritler üzerindeki hayırlı tasarrufatına ve gayretlerine himmet derler. Evliya Allah'ın himmeti yani dağları devirir yani. Çok çok hayırlara vesile olur. Ee, yani müridiyle kendisine bağlı olan kimseyle onun ilişkisini ona yardım etmek istemesi demektir. O sevgiyi, o himmeti görmek için o hizmeti, o bağlılığı, o saygıyı göstermesi lazım müridin. Onun için büyüklerimize evliya Allah'a karşı içinizde efendim hocalarınıza karşı sağlam, samimi bir bağlılık ve saygı, sevgi olsun. Onlara böyle zikre oturduğunuz zaman fatihalar ve ihlaslar hediye edin. Himmetlerini, teveccüblerini, tevet ve niyaz Sonra gözünüz kapalı, Rabitayı Merit yapın. Rabitayı Merit yapmak 1. Rabitayı Mürşit yapmak 2. Rabitayı Kalp yapmak 3. Yani ne demek bunları açıklayacağım. Rabitayı Merit yapmak demek gözünü kapatıp insanın bu hayatı, bu hayatın sonunu, ölümünü, yıkanmasını, namazının kılınmasını, kabre konulmasını, kabirdeki halleri, kabirden kıyamet kopunca nasıl kalkacağını, mahşer yerini, vahkeme kübrayı, hesabı, mizanı, sıratı, cenneti, cehennemi düşünmesine rabıta ümmet yapmak derler. Yani ölüm ve ölümden sonra başına gelecek şeyleri ciddi bir şekilde tefettür edecek, düşünecek ve kendisine diyecek ki ey nefsim hiç bu ölümden kurtulan var mı? yok, her kez ölecek, sen de öleceksin öleceğini sen de biliyorsun ama duygulanmıyorsun ve gereken tedbiri almıyorsun, ölmeden önce tedbirini al, ahirette pişman olursan faydası yok, hayatının kıymetini bil, cenneti kazanmaya çalış, cehenneme düşmemek için günahlardan, haramlardan kaçınma dikkatli ol ama kendini efendim mahvetme, gafletle vakit geçirme ahirete hazırlıksız afansız yakalanıp da göçüp gitme Sonra çok düşman olursun diye kendisine bir hatırlatma yapacak İşte buna Rabıta-yı diyoruz İnsan Rabıta-yı mevk yaptı mı yani Ölümle kafasından bir irtibat, Rabıta kurmak yani Bunu yaptı mı Feyzi çok olur, nefsi islah olur Kalbin nurlanır, tarikatta ilerler Sevabı çok olur Ve Faydasını görür bunun Tefletten uyanıp hayırlara yönelmesi mümkün olur Rabı tayyib mefvib de mevshidiyle ruhi ruhani bağlantısını kormaktır. Mürit gözünü kapayıp mevshidi'nin karşısında düşündüğü zaman ondan kendisine feyiz gelir. Siz de bizleri karşınızda hocalarımızla beraber oturuyor, bir mübarek yerdeyiz diye düşünürsünüz. Bizim karşımızda siz oturduğunuzu Düşünürsünüz, Bizden size nurların, seyirlerin geldiğini tasavvur edersiniz. O zaten muntazır olursunuz. İnsan bu irtibatı kurdumu, mu o füyüzat kendisine gelir ve hasıl olur. O zaman yaptığı ibadetin tadını duyar faydasını görür. Bu bir sevgi bağlantısıdır, saygı bağlantısıdır. Sevgiyle saygıyla olacak. Bu hasıl olduğu zaman, o sevgiyle saygı bağlantısı hasıl olduğu zaman tarikatta daha güzel hallere doğru bir gelişme ve ilerleme olur ve ruhani bağlantıdan başka başka hayırlar meydana gelir. Onun için rabıtayı mürşidi de hürmetle, sevgiyle güzelce yapın ki mesafe aradan kalsın, devamlı beraber olmak mümkün olsun. Üçüncüsü de rabıtayı kalp yapmaktır. Yani kalbinize irtibat kuracaksınız. Başınızı kalbinize eğip kalpinize teveccüh edeceksiniz. İnsanın kalbi gönlünün mahallidir gönlünüz, gönlü de insanın iç alemi engin, uçsuz, bucaksız, esrarengiz bir alemdir, nur alemidir. Gözünüzü kapayıp o nur aleminde Allah'ın huzurunda olduğunuzu düşünün. Neden? Çünkü Allah her yerde hazır ve nazırdır. Siz onu görmüyorsunuz ama o sizi görüyor. Size şah damarınızdan daha yakın olduğunu Kur'an-ı Kerim bildiriyor. İşte o yakınlığı düşünerek Allah'ın sizi gördüğünü Kalbinizden aklınızdan geçenleri de bildiğini Düşünerek diyeyim ki Ya Rabbim, sen alemlerin Rabbısın Beni yaratan yaşatan sensin Ben senin kulunum İstiyorum ki iyi kulun olayım Bana tevfikını refik eyle Yardım ile, Senin zikrinde senin şükrinde Devam edeyim Sevdiğin işleri yapayım Huzurla sevdiğin kul olarak gelmemi nasip eyle Ya Rabbi. diye Böyle dua edersiniz Allah Celle Celaluhu dua edilmesini çok sever. Onun için dualı olun. Duacı bir kul olun. Ve dua edene istediğini el er geç verir. Hikmetleri vardır. Gecikirse neden gecikti diye sen bilmezsin ama hikmetleri vardır. Ama verir. Ya istediğini verir, ya istediğimizden âlâsını verir. Ya da çok büyük sevaplar verir. Onun için böylece dualar edip zikre başlayın. Günlük zikir olarak şundan tavsiye ediyorum size şimdi. Evvela yüz defa estağfurullah çekin. Estağfurullah yarabbi beni atlum avgıret demektir. İkincisi yüz defa la ilahe illallah, la ilahe illallah vazifeniz olsun. Bu da Allah'ın varlığını birliğini düşünüp ifade etmek demektir. Çok sevaplıdır. Allah'ın çok sevdiği bir zikirdir. Cennetin anahtarıdır. Cennetin bedelidir. Cennetin e, cennete girmenin sebebidir. La ilahe illallah'ı da aşk ile söyleyin. Sonra Allah-u Teala Hazretlerinin ismi celali olan, lafz celali olan, ismi azamı olan Allah sözünü zikre başlayın. Bin defa da Allah Allah diyin. Her yüz defada bir ilahi ente maksudi ve rıdake matlubi demeyi unutmayın. Sonra yüz defa Peygamber Efendimiz'e selavat-ı şerife getirin ki siz ağzınızdan bir selavat söyledikçe bir melek onu derhal Resulullah Efendimiz'e tedbiye eder. Resulullah Efendimiz'e karşılığını verir. Çok hayırlara erersiniz. Sonra yüz defa da kulübü Allah'ı okuyun. Beş çeşit zikir şimdi tavsiye ediyorum size. Yüz estağfurullah. Yüz da ilahe illallah. Bin defa Allah Allah demek. Yüz sarvat-ı şerife getirmek. Yüz kulübü Allah'ı okumak. Bu zikirler günlük vazifeniz olsun. Bunları yapın. Sonra güzel açıp dua edin. Kendinize, geçmişlerinize, dünyanıza, ahiretinize. Bizi de hocanız olarak duadan unutmayın. Bir de ben size Peygamber Efendimiz'in sahabesine zikir telkin ettiği gibi zikir telkin edeyim, beni dinleyin. La ilahe illallah, la ilahe illallah, la ilahe illallah. Buyurun sizlerle beraberce söyleyin, Allah şahit olsun. <gülüyor> Allah Allah Allah Şimdi ağzınızı uyumun, gözünüzü kapayın. İçinizden Allah diyemeyin, düşünür gibi devam ettiğin. Sesle, nefesle değil. Devam. Allah mübarek etsin. İşte buna da zikri kalbi derler kalbinizden, yani içinizden sessizce Allah diyorsunuz. Bunun sevabı 4.900.000 olan zikir işte bu. Çok fazla olduğundan yolda, işte, gecede, gündüzde bu zikre kalbiniz devam etsin. Yani yolda yürüyorsunuz, kalbiniz Allah desin. İşte çalışıyorsunuz, kalbiniz Allah desin. Gece yatmışsınız, kalbiniz Allah desin uyuyuncaya kadar daima kalbiniz Allah'la meşgul olsun, Allah'ın zikriyle meşgul olsun. Her seferinde 4 milyon 900 bin, 4 milyon 900 bin ne kadar sevaplara ereceğinizi düşünün. Aşka şevke gelin, Allah'ın zikrinde daim olun. Böyle yaparsa insan çok sevaplara erer. Hem de Hüsri himayesinde olur allah Teala Hazretlerinin. Hem de dünyanın vakasının sebebidir böyle insanların zikri müdam haline ermiş insanların mevcudiyeti. Onun için e, ne kadar önemli olduğunu bu sözlerden anlayıp bu vazifeyi de yapıp derviş demek yani tarikata girmiş insan demek Resulullah'ın sahabesi gibi olmaya tam İslam'ı yaşamaya azmetmiş insan demektir. Resulullah gibi olmak diyemiyorum çünkü onun gibi olmaya kimse takat getiremez. Kur'an-ı Kerim'in yolunda yürümek Sünnet-i bağlı olarak yaşamak demektir. Siz de bütün İslami vazifelerinizi güzel yapmaya dikkat edin. Namazları evvel vaktinde camide, cemaatle kılın. Sabah namazından sonra işrak vaktine kadar oturup evladı şerifemizi, dualarımızı okuyup, işrak vakti gelince, kerahat vakti çıkınca işrak namazı kılın iki rekat. Çok muazzam sevaba, rezik bolluğuna sebeptir. Çok hayırlara ermenize sebeptir. Dönerseniz siz de göreceksiniz. Sebah ile öğlenin arasında duha namazı da kılın, 9'da 10'da 11'de bir dört rekat duha namazı kılın, o da çok sevaptır. Akşam namazının sünneti arkasından evra bin namazı, o da büyütlerimizin bize tavsiye ettiği bir namazdır, onu da kılın. O da denizlerin çöpüğü kadar insanın günahı çok olsa, affına sebep olduğundan ihmal etmeyin. Akşamın sünnetinin arkasından iki rekat de olsa evra bin namazınızı kılın, iki, dört, altı kılınır. Gece yatarken şimdi evimize gireceğiz. Yatarken taze abdest alıp dört namaz kılıp dualar edip abdestli yatmaya dikkat edin. Çünkü abdestli yatan bir kulun bütün gecesini melekler ibadet etmiştir diye yazarlar. Yaza, yaza sevapları bitmez. O bakımdan böyle abdestli yatmaya çok dikkat edin. Geceliğinde teheccüd namazına kalkmaya gayret edin. Geceler uzundur, mümkündür. Teheccüd namazına kalkan teheccüd namazı kılarsanız çok muazzam sevaplara nail olursunuz dualarınızın kabul olacağı zamandır. Orada dua ederseniz muratlarınızı erersiniz. Bunu da kaçırmayın. Pazartesi-Perşembe oruçlarını tutmaya devret edin. İşte Recep ayı yaklaştı. Efendimiz Recep ve Şaban'da çok oruç tutardı. Şevvalin afi gün orucu, Zilhicce'nin i oruçları, oruçları, hadisi şerif kitaplarında yazan oruçlar, eyyam-ı biz oruçları gibi oruçlara riayet edip hem nefsin kuvvetini azaltır, şehveti keser, hem kalbin nurlandırır, manevi bakımlar insanı terakki ettirir o konular oruçta güzel bir ibadet olarak vazifemiz olsun söylediğim oruçlar işte başkaca Kur'an öğrenmek ilim öğrenmek, cihat yapmak Müslümanlara faydalı işler yapmak hayır hasenat yapmak efendim emr-i maruf, nehi-münker irşat vazifesi tebliğ vazifesi yapmak bunlar çok sevaptır bu çok gayretli olun bir insanı mutlaka çekip çevirip doğru yola getirmeye gayret edin her her yıl bir kişiyi bile doğru yola getirseniz kardır, tabi daha fazla insan da doğru yola getirmek mümkün hedef aldığınız insanın üzerinde çalışın, çabalayın, kitapların verin, öğretin anlatın, onu iyi Müslüman yapmaya çalışın, evvela ailenizden, çocuk çocuğunuzdan başlamak suretiyle başka insanların doğru yola girmesine gayret edin, sevaplı şeyleri sayıyorum yani, bu gibi şeyler çok sevaplıdır Sarakayı camiler, hayrat Hayratu hasenatlar, camiler, Kur'an kursları vesaireler, sevaplı şeyler. Bir, bunları yapacaksınız, sevaplı şeylerde gayretli olacaksınız. Çünkü derviş, kaliteli Müslüman demektir, has Müslüman demektir. İkinci tavsiyem günahlardan kaçınmaya dikkat etmektir. Hani bu kağıtlarda bazı şikayetler geliyor bana, fevizim kaçtı, zevk alamıyorum, efendim, bağımlılığım görçedir vesaire, işte onlar hep günahtandır. Harama bakıldığı için efendim göz zinası oluyor. Efendim haram dinlendiği için, gıybet edildiği için, haram lokma yenildiği için vesaireden oluyor. Onun için günahlardan kaçınmaya çok dikkat edeceksiniz. Efendim gözünüz yerde olacak. İşinize bakacaksınız, sevap kazanma gayret edeceksiniz. Efendim gayretli dikkatli haramlardan, günahlardan sakınan Müslüman olacaksınız. Takva ehli olacaksınız yani. Üçüncü tavsiyemde huylarınızı düzelteceksiniz çünkü kötü huylar çok zararlara uğratır insanı dünyada ahirette daşın derde sokar. İyi huylar da çok mertebeler kazandırır, dost kazandırır, rahat ettirir, dünyada ahirette bahtiyar eder. Onun için güzel huyları öğrenin, dönümseyin, uygulayın. Kötü huyları üzerinizden atın, onlardan kurtulun. Güzel huyları öğrenmek için işte i̇hra Ölüm kitabını okuyun Hadis kitaplarını okuyun Efendim hocamızın tasavvufi Ahlak kitabını okuyun Tarikat-ı Muhammet Kitabını okuyun Bu gibi kitaplarda güzel kimyayı saadet gibi Kitaplar da vardır Ama mutlaka kötü huyları atıp Bir çalışma yapın Kötü bir huyunuzu tespit edince onun zıttına hareket edin Kötü huyları atın iyi huyları alın Kötü huylarınızı anlamak için Etrafınıza biraz kulak verin Başkaları sizin ne rakamdan tenkit ediyorsa onları düzeltmeye çalışın. Kendinizi olgun, kamil bir müslüman haline getirmeye gayret edin. Çünkü tarikat demek ahlak güzelliği demektir. Şimdi her bir fatiha, üç bir oğlak okusun. Duanınızı yapalım. Bismillahirrahmanirrahim. <gülüyor> Bismillahirrahmanirrahim. İnnellezina yubayi'unake innema yubayi'un Allah. Yedullahu tawqa eydih. Fe men nekaf fe innema yenkisu ala nafsihi ve men alfa bima ahad aleyhu Allah fe se'tihi azima. Serakallahu'l azim. Bu bir biat'tır, intisaptır. Peygamber Efendimiz'e sahabe-i kiramın kadınları ve erkekleri beyaat etmişlerdir. Efendimiz kadınların elini tutmamıştır ama erkeklerle musafa ederek beyaat etmiştir. Toplu halde beyat etmiştir, tek tek beyaat etmiştir. Zaman zaman gene gene beyaat etmiştir. Beyaatı tazelemek de vardır Peygamber Efendimiz'in hadis-i Bazen bana şu şartlarla beyaat etmez misiniz diye sormuştur. Zaten beyaatlıyız da de, ya, ya Resulallah dediği halde o şartları öğretmek için böyle demiştir. Bu Allah'a bağlanmak demek oluyor. O bakımdan çok sevaplıdır, çok önemlidir. Zaten Allah'a bağlılık olduğunu bu okuduğum ayet-i bildiriyor. Bu bağlılığınızın kıymetini, sevabını hiç unutmayın. Verdiğiniz sözü hiç unutmayın. Allah yolunda gevşemeyin. Şu benim söylediğim sözler hadisi şeriflerin dinin özü hülasasıdır. Bu istikamette çalışın. Yani seraflı işlere yapmaya çalışmak, zikirde devam etmek, günahlı işlerden kaçınma, dikkat etmek, takva ihli olmak, ahlakınızı güzelleştirmek ana esasları üzerinde Allah Teala Hazretleri'nin yolunda ömür boyu çalışacaksınız. Allah Teala Hazretleri Kur'an-ı Kerim'in Resulullah'ın yoluna ayırmasın. İstikametten, şeriattan ayırmasın. Yanlış işler yaptırmasın. Nefse şeytana uydurmasın. Gahlete, belalete, cihalete sattırmasın. Marifetullah'a erdirsin, gönlünüzü nurlandırsın. Aşkullah'ı, muhabbetullah'ı gönlünüze yerleştirsin. Allah'ı sever, Allah tarafından sevilen kul olmayı nasip etsin. Rabbimizin huzuruna sevdiği, razı olduğu kul olarak varın. Cennetiyle, cemaliyle müşerref olun. Hürmeti esrar, suretül Fatiha.